Muhterem efendim, geçmişin hicranı, halin ızdırabı ve geleceğin ümidi ifadenizdeki hicran, ızdırab ve ümidin ruh dünyanızdaki yeri ve terkibi nedir lütfeder misiniz? Bunlar anlatmakla anlaşılacak şeyler değildir. Men lem iş, lem ya'if. Evet, geçmiş bizim için bir gül devridir. Onu ihtişamiyle ne zaman düşünse bir insan... Ben kenarından, köşesinden düşünüyorum. <gülüyor> Kenardan, köşeden bakınca bile içime kan hissediyorum. Elimizden alınmış bir cennet gibi geliyor bana. Çocukların elinden aldığınız çikolataları onlara nasıl ağlatır? Düşünün, bir dünyanı senin şeytanlar çalıyorlar, elinden alıyorlar. Çalınmış bir dünyanın arkasından duyduğun hasrettir. Geçmişimizi bizden çaldılar. Budur. Halin ızrabı, hala durum bir geçmişe bakıp Hakif'in gül devrini bilseydim onun bülbül olurdum. Ya Rab beni evvel getireydin. Ne olurdu? Sözleri işte böyle bir hicranı ifade ediyor. Ve aynı zamanda bu günün ızrabını da seslendirme demektir. Dünü öyle muhteşem olarak bakar onu muhteşem olarak görür. Tasavvur ederseniz şayet bir de yani tasvirlerinizle onu şekillendirseniz hayalinizde zannediyorum. Gün sizi biraz daha ezer, biraz daha presler yani. O günleri bilen bir insan için bu günleri yaşamak çok acıdır. Hakikaten. Zindan gibi gelir. Ferah veza bahçelerden, bağlardan gelip zindana tıkılma gibi gelir insana. Dolayısıyla günümüz mahsızlıraktır. Dünü düşünmeden zaten bugün düşünülemez. Geleceklere de ümitle bakılır yani, dersiniz yeniden o gül devrini istiridat edebiliriz. Onun için merhum Akif'in o hicranı, bugünkü ızrabı ona karşılık, diyorum ki, iyi ki Yarab bizi şimdi getirdin, gül devrinde getirmedin. Çünkü şimdi ümitlerimizle yaşıyoruz. Kim bilir, belki de birilerine bir gül devri hazırlama imkanlarını bize sunacaksın, bahşedeceksin. Belki de halimiz öyle bir şeyin sunulması demektir. Bu açıdan gelecek adına da o kadar ümitli olması lazım bir insanın. Ama bütün bunlar, tüm değişik münasebetlerle arz etmeye çalıştığım gibi, yani bizim kıymetli yanlarımız nelerdi? Neyimiz vardı bizim? Neleri kaybettik? Neleri istirdat etme durumundayız? Bugün ne durumdayız acaba? Şimdi bunları hissetme biraz da işte o davayla bütünleşmeye bağlı yani. kendini o işe adamaya bağlı. O işi her şeyin önüne çıkarmaya bağlı. Her şeyin üstünde tutmaya bağlı. Yani bunu Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem sevgi adına söylediği şey mülazayla müşterek müteale edebilirsiniz. Diyor ki ya Ömer beni nefsinden, çoluk çocuğundan, aile, efradından da fazla sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsı mı bu mevzuda rükündür? Allah mı, İslam mı? Şimdi eğer bir insan eşinden, çoluğundan, çocuğundan, nefsinden daha fazla sevmeyince Efendimiz'i iman etmiş olamıyorsa bu iradi bir sevgidir. Ve işliye işliye tabiatınız haline gelebilir onu. Yer yer tenhadı onu anarken burnunuzun kemikleri sızlar. İyi ki beni dünyaya katmamışsın Allah'ım dersin. İşliği işliği olur. Ama iradi o mevzuda ağırlığını koymazsan senin sevmen laf olur sadece. Dinen sevme mecburiyetinde olduğun için iradi olarak seviyorum dersin. O sevme değildir. O sevme gibi bir şeydir. O sevme temrinidir. Aldatmayalım kendimizi. Şimdi Efendimizin sevgisi din adına bu kadar önem arz ediyorsa ben size soruyorum. Allah sevgisi mi daha önemlidir? Allah'la alaka mı daha önemlidir? Efendimiz bir vasıtadır. Neyin vasıtasıdır? Allah'ın maksadının insanlara tebliğinin vasıtasıdır. Nedir o maksadı ilahi? Allah'ın vazettiği dindir. Din mi önemlidir? O dini tebliğ eden peygamber mi önemlidir? Yani burada yanlış düşünmeyelim. Bir şey var yani bu mesele üzerinde. Şimdi bu din harap, iman serap olmuş. Bir yerde ve siz bunun acısını duymuyorsanız, çok küçük şeylerin acısını duyup, onları problem yapıp, başkalarıyla problem çıkardığınız halde dünyanın dört bir yanında Allah'a küfrediliyor. Peygamber'e saygısızca davranılıyor. Dinin kökü kazınıyor Müslümanlar terörist gösteriliyor. Dünyada Müslümanlığı silmek için tenkil münazaları, projeleri hazırlanıyor. Ve siz bütün bunlar karşısında lakay ettiriyorsanız, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsanız işin doğrusu durumunuzu yeniden gözden geçirmek lazım. Durumumuzu gözden geçirmek lazım yani. Şimdi bunu duymuyorsanız, bilmiyorsanız ızdırap yaşayamazsınız ki. O gül devrini, Efendimiz devrini düşünemezsiniz yani. Osmanlı devrini düşünemezsiniz. Bizim o sultanlık dönemlerimizi düşünemezsiniz. Bugünün ızrabını da duyamazsınız. Mesela bu çarşıda, pazarda dolaşırsınız, gülebilirsiniz yani, eğlenebilirsiniz. Yemek yerken boğazınızdan rahatlıkla gidebilir. Çoluk çocuğunuzla oturup konuşurken her şeyi unutabilirsiniz. Çünkü bunları size unutturabilecek çok daha ciddi bir problem var. Sizin o problemden haberiniz yok. E, dolayısıyla böyle bir insan bugün ızrabını duymaz. dün hicranı da duymaz. ...gelecek adına ümit menfezlerinden de teneffüs etmeyi düşünemez. Böyle sıkışmış, dünü kaybetmiş, dünü çalmışlar, almışlar. Promete'nin ilahların ışığını çalması gibi çalmışlar, ateşini çaldıkları gibi çalmışlar. Evet, Kandırmış yani, bir toyluğa gelmişiz, almış şeytan, elimizden her şeyimizi almış. Bilmiyoruz onu. Ve bir haybet yaşıyoruz, bir husran yaşıyoruz. Yaşadığımız bu haybetten ve husranından da haberimiz yok. Öyleyse gelecek adına ümit, menfesi, mülazasına da ihtiyacımız yok bizim. Nasıl olsa çok rahat nefes alıyoruz. Yani nefes almadığınız an var. Bizim gibi insanları teneffüse çıkarma lüzum yok. O daralmış insanlara latifelerle, nüktelerle nefes aldırıyorlardı. Adam çatlayacak hale geliyor. Bir nükteyle, bir mizahla, bir espriyle azıcık onları güldürüyorlardı ki kalbi durmasın. Yoksa çatlayacak yani kalbine anında ağrı giriyor. Bu açıdan bizim gelecek adına da çok ciddi ümidimiz olmasından, o ümit peşinden koşmamızdan söz edilemez. Çünkü o biraz da dünü duyan, bugünü yaşayan ve benim için kala kala bir gelecek kaldı. Eğer bu dünyamı gelecekte kuramazsam ben, elden kaçırdığım şeyleri istiradat edemezsem, şayet kendi düşünce dünyamı yeniden inşa edemezsem, ben yine böyle hep bir içinde kalacağım. Onun için ne yapıp yapıp benim için o ümit alanını inşa etmem lazım. Ve geleceği hiç olmazsa dünü kaybettim. Ve bugün de benim aleyhime işliyor. Bari gelecek benim olsun. Üstad Hazretleri Risale'lerde işaret ediyor. Bugün bize ait değil ama fakat geleceği kazandırmakla biz kazanmış oluyoruz diyor. Şimdi öyle bakmak lazım. Biz Hazreti Üstad'ın o bir işaretlerini de böyle... Ütopya gibi ağlıyor. Ümit yani, var olmuş. Şu İstikbal içinde en yüksek ve gürsada İslam'ın sadası olacaktır. Kim otur otur Allah aşkına ona ulaşmıştır. Yurdunu yuvanı terk etmemişsen sahabi gibi. Binlercesi diyor gelmiş İstanbul'un önünde ölmüş. Kaç yere gittiler yani o sabi? Yüz bin sahabi vardıysa Medine mezarlığında on binden daha sahabi var. Demek ki doksan bini dışarıda ölmüş hep. E bu anlayışın bu felsefenin bu mefkurenin zerresi sende yoksa Neyin zerresinin dahi sende olmadığını düşün ve titre. Bir şeyin dahi zerresi yok sende. Düşün ve titre. Böyle olunca geçmiş, gelecek masal hep. Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme. Ömer Hayyan felsefesi. Diyor ki bir geçmiş gün için, bak o, o inanan insanın felsefesi. Bu da gününü gün etmek isteyen insanın felsefesi. Bir geçmiş gün için beyhude feryat etme. Bir gelecek günü boşuna yad etme. Geçmiş, gelecek masal hep bunlar. Yaşamana bak, ömrünü berbat etme. Az değişik söyledi. De Bir materyalist mülahazanın hırıltıları bunlar. Ama biz onlara materyalist mülahaza hırıltı diyoruz. Buz gibi yaşıyoruz onu. Rabbil firverham ente khayru rahimin. Evet. Geçmişin icranı, bugünün rabı ancak gelecek adına Esecek ümit esintileriyle Tedavi olacak şeylerdir Bu ümit iklimine dolu Dizgin koşmazsak şayet Koşarken o yolda Ölmeye kararlı olmazsak Onu da kaçırırız böylece Zamanın üç parçası da Bizim için Yoklama evet, Bu açıdan ümidimiz de biraz havada bizim Eğer bugünü taslamam yaşıyor Sev alıyor, şef-i biçimde geçiriyorsak neyi arıyoruz ki? Gelin biraz ızdırap dilenelim. Allah'ım içimize birer ızdırap atılsın. Böyle bazı beklediklerimizi bulamadığımız zaman arkadaşlarımızla sitem edip, bir küskünlük ortaya koyup değişik tavırlara girdiğimiz kadar en azından Dinin, diyanetin, İslam'ın kurbet yaşadığı, senin adının anılmadığı, peygamberin adının unutturulmaya çalışıldığı bir dönemde. Bizim içimize en azından o kadar ızdıraf at Allah'ım. Uykularımızı kaçıracak kadar, başka şeyleri göremeyecek kadar, cismaniyet ve nefsimize ait şeyleri düşünemeyecek kadar içimizi ızdıraf at. Deli deli dolaştır bizi. Dünyanın başka değil kendini dine adamış birkaç düzine deliye ihtiyacı var. Bu delileri bulacağınız ana kadar da bir kısım delilerin tımarhanelik delilerin elinde çekip duracaksınız.